İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Jan Tombil. Evde oturdular ve kitaplar okudular ve dinlediler ve dinlendiler ve egzersiz yaptılar ve sanat eserleri yaptılar ve oyunlar oynadılar ve yeni varoluş yolları öğrendiler ve yatıştılar ve daha derinden dinlediler. Bazıları meditasyon yaptı, bazıları dua etti, bazıları dans etti, bazıları gölgeleriyle rastlaştılar. Ve insanlar farklı düşünmeye başladılar. Ve insanlar iyileştiler. Ve insanların cahil, tehlikeli, düşüncesiz ve kalpsiz yaşam biçimlerinin yokluğunda yer küre iyileşmeye başladı. Ve tehlike geçtiğinde insanlar yeniden bir araya geldiklerinde kayıplarını üzüldüler. Ve yeni seçimler yaptılar. Ve yeni hayaller kurdular. iyileşirlerken yaşamak için ve yerküreyi tamamen iyileştirmek için yeni yollar yarattılar. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radya'dasınız ve İktimacil programı başladı. Ben Can Tombil. Girişte dinlediğiniz parçada ki o Meera'nın şiiri Fridays for Future'dan yani Gelecek için Cumalar Hareketi'nden genç iklim aktivisti Drew Kiretçe seslendirmişti bunu. 350 Türkiye'de sosyal medya hesaplarında bu şiirin Türkçe okunuşuyla beraber paylaştı ve bu şiirle beraber de hiç işte değilse biraz şu içinde bulunduğumuz kötü zamanlarda kendimizi motive etmeye çalıştık. Bugün sizlere stüdyoda Seslenemeyeceğim. Bir takım kayıtlarımız var. Bu kayıtlarımızdan ilki genç iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'nun 28 Mart Dünya Saati etkinliği ile alakalı WWF Türkiye İletişim Müdürü Doktor Neyran Ak Yıldız'la yaptığı röportajı. Ardından da Atlas kendi sesinden WWF'in internet sitesinde yayınlanan daha doğrusu blogunda yayınlanan yazısını sizlere aktaracak. Ee, bu yayının hemen ardından da müzisyen Banuk Kanabelli'nin yine iklim aktivisti Fridays for Future Türkiye ekibinden genç iklim aktivistleriyle beraber seslendirdiği Earth is my home, it's calling adlı parçayı dinleyeceksiniz. Bugün cuma iklim grevi var gençler iklim grevine çıkıyorlar fakat bu sefer dışarı çıkamıyorlar küresel iklim grevini bir hafta öncesinde cuma günü. Dijital iklim eylevine çevirdiler ve bu şekilde de devam edecekler. İklim greviyle alakalı bir pankartınızın fotoğrafını çekerek çektiğiniz fotoğrafı bu evde iklim grevi var hashtag ile beraber paylaşarak onlara destek olabilirsiniz. Bugün ve önümüzdeki hafta büyük grev öncesinde böyle bir çağrısı var gençlerin. Onları da bu vesileyle de duyurmuş oluyoruz. Şimdi söyleyişimize geçiyoruz. Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim Yerim e, Neyran Hanım. E, tekrar teşekkürler. İlk sorumu e, başlamak istiyorum. E, bize dünya saati etkinliğinden biraz bahsedebilir misiniz acaba? <gülüyor> Dünya Saati, e, WWF'in tüm dünyada 2007 yılından bu yana gerçekleştirdiği bir etkinlik. E, her yıl e, Mart ayının son cumartesi günü bir saatliğine ışıkları kapatarak e, iklim krizinin, doğal alanların, doğal e, yaşam kayıplarının önemine ve bunun için harekete geçmeye dikkat çekiliyor. E, bu yıl ise e, Dünya Saati biraz daha geçtiğimiz yıllardan farklı bir gerçekleşiyor olacak. E, bu yıl anıtların, kurumların, binaların ışıklarının kapatılması e, belki sağlık önlemleri sebebiyle e, riskli olabileceği için sadece evlerde evlerimizin ışıklarını kapatarak dünya saati etkinliklerini eve taşıyarak sosyal medya üzerinden gerçekleştireceğimiz bir saat olacak. Siz de e, dijital e, boyuta taşımışsınız işleri galiba. Evet aynen öyle aslında sizde biraz öyle değil mi? Evet evet bizde 3 Nisan grevimizde dijital alanda yapacağız dijital platformlarda yapacağız ee, aslında bu seneki mesaj nedir onu da açıkladınız peki e, o zamanın yani mart ayının son haftası dediniz değil mi? 28 Mart bu yıl yani bu cumartesi akşamı saat 20.30 ile 21.30 arasında evlerimizden evde kal diyerek öncelikle tabii ki sağlık ve güvenliğimiz için hem kendi sağlığımız hem toplumun sağlığı için evlerimizde olarak aslında evlerimizde olduğumuz bu zamanda yapılabilecek güzel bir etkinlik. Çünkü e, birlik duygusuna çok ihtiyacımız var. Daha fazla dayanışmayı hissetmeye ihtiyacımız var. Bu dönemde gibi geliyor bize. E, dolayısıyla dünya saatini e, sokaklarda değil, yaşadığımız yıllarda olduğu gibi dış mekanlarda değil. E, bu yıl evlerimizde e, yaşayacağız. E, çok da ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünyamızın geleceği için e, düşünmeye fırsat verecek bir saat bu. Bu. Çocuklar, büyütler hep birlikte bu saati daha verimli geçirebiliriz. Ee, peki, peki son yaşanan gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? İçinde bulunduğumuz süreçten bahsediyorsun değil mi? Çok hassas bir süreç. Evet evet. Ee, yaşam kayıpları çok üzücü ve durum ciddi. Dolayısıyla burada hepimiz. Bu hassasiyeti göstermeliyiz ve önlemleri birebir uyguluyor olmalıyız her şeyden önce. E, bu süreç aslında bize bazı şeyleri de e, gösteriyor e, ve bizim e, bundan sonra... tutunacağımız tavır, kolektif nasıl hareket edeceğimiz de bundan sonra böyle küresel zorluklarla nasıl başa çıkacağımız hakkında bize ipuçları verecek. Bu çok önemli olacak. Ee, şu anda bunu atlatmalıyız. Bunu en doğru şekilde atlatmalıyız. Ama bundan sonrası için e, düşünmemiz gerekecek. E, alacağımız kararlar, hükümetlerin alacağı kararlar e, iklim krizi gibi, e, doğa kayıtları gibi içinde bulunduğumuz diğer zorlu küresel e, tehditlere karşı nasıl e, başarılı olacağımızı da belirleyecek diye düşünüyorum ben. Biz de iklim aktivistleri olarak 3 Nisan'a hazırlanırken tabii e, fiziksel bir grev yapmayı düşünüyorduk. Biz de so fakat sonra çünkü ne de olsa korona tabii ki e, çok ciddi bir durum. Çok ciddi bir o, e, dönemden geçiyoruz bizde. Fakat iklim krizi de e, önemli diyerek Biz grevimizi sürdürmeye devam, e, karar verdik. Bu yüzden biz de dijital e, boyuta taşıdık. Siz de öyle yapmışsınız. E, bence çok güzel almış. Evet, Yatma yolu bir. Aynen biz de sizi destekliyoruz. E, bu mesajları e, vermeye devam edeceğiz. Bu konularda birlik olmaya çok ihtiyacımız var. Ortak hareket etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Peki e, sizce dünyanın geleceği nasıl? Yani dünya sizce nereye gidiyor? Şimdi zaten bazı gerçeklikler kendini belli ediyor ediyordu. Yani şu anda alınan önlemlerle, iklim kriziyle ilgili küresel ısınmayı biliyoruz ki, sen de çok iyi biliyorsun, hep tekrar ediyorsun, bir buçuk derece santigratta tutmamız imkansız. Bu da ne demek olacak bizim için, tüm dünya için? Daha kötü iklim koşulları, aşırı hava olayları, Deniz sularında yükselme, e, gıdaya erişimde, suya erişimde zorluklar, e, yine biyolojik çeşitlilikte daha fazla kayıp anlamına gelebilecek. E, burada e, her zaman tabii ki e, üstüne basa basa söylenilen harekete geçilmesi ve öncelikle fosil yakıt kullanımının azaltılarak yenilenebilir enerjiye geçişin önünün açılması. E, Bundan sonrası için bu kararlar belirleyici olacak. Biraz önce de belirttiğim gibi düşük karbonlu bir büyüme mi? Yoksa yine hava kirliliğiyle, iklim krizinin olumsuz etkileriyle başka krizler mi bizi bekliyor? Bu kararlar bunda belirleyici olacak. Evet, çok teşekkür ederim zamanınızı ayırdığınız için. Ben sizlere teşekkür ederim, sana çok teşekkür ederim. Dünya saatinde hepinizi 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30'da bekliyoruz. Sosyal medyada görüşmek, buluşmak üzere. Önlerimizin ışıklarını bir saatine kapatıp yarınları aydınlatalım diyoruz. Tabii ki çok biz de, de katılacağız. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Gezegenimizin en talihsiz nesli biz miyiz? Dünya savaşları, salgın hastalıklar, Ya da büyük kıtlıklar görmedik ama başka şeyler gördük. Mesela son 50 yılda hayvanların %60'ının neslinin tükendiğini gördük. Atmosferdeki karbondioksit oranının 416.08 ppm'le rekor kırdığını gördük. Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısının plastik atıklar yediğini, 1 km²'de 5 mm'den küçük 1.25 milyon plastik parça olduğunu gördük. Son 170 senenin En sıcak 4 yılında 2015, 2016, 2017 ve 2018'de sokaklarda arkadaşlarımla oynuyordum. Amazonlar Sibirya ve Kuzey Kutbu bölgelerindeki ormanların yandığını gördük. Avustralya yangından kaçamayan koalaların videolarını ağladık. İda'yı kasırgası yüzünden Mozambik gibi ülkenin doğal güzelliklerinden önce sel sularının içinde yoksulluğunu fark ettik. İklim krizi yüzünden göç, göç yüzünden işsizlik, işsizlik yüzünden huzursuzluk, huzursuzluk yüzünden baskı, baskı yüzünden çatışma, çatışmalar yüzünden de savaşların çıkabildiğini gördük. İklim krizi yüzünden salgın hastalıkların da ortaya çıkmasından korkmaya başladık. Zaman doluyor ve tek çaremiz harekete geçmek. Kendi tükettiklerimizle gezegenimizde tükettiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Bunun için de önce zaman dolduğunu fark etmek sonra bu gerçeği etrafımızda duyurmak, ardından elimizden gelen her şekilde harekete geçmek ve bu kriz için en çok bizim kuşağımızı ilgilendirdiği için çocuklara söz verilmesini istemek gerekiyor. Umutuz olmak için çok geç. Unutmayın, herkes iklim aktivisti olabilir. 28 Mart'taki Dünya Saatine ve 3 Nisan'daki iklim grevine katılabilir, dijital dünyada sesimize güç katabilirsiniz. in a single day. Storms, floods and heat, you're used to now. Glaciers are melting, you think it's normal. How? How? Cutting down the trees, stop littering. Isn't that enough plastic you are creating? The eyes of whales and seabirds are hollow. They all have the right to live, so listen, hello. Stop feeding into the cycle of fossil fuel. Zero carbon emissions should be your tool. Banks, markets, governments, now is your chance. Declare climate emergency, just take a stand. Presence of the sun, breeze, oceans and trees Take action now, can still be with ease Don't wait for a hero, she's got no cape No muscles, no one, no wings to take child next to you has been telling the truth Resisting the fiction, rebelling for the truth Consume waste, not but up to a point Understand the facts before it becomes a disappointment It's science, it's real, pay attention For a future and change, for Earth's protection I had wings like a turtle Irene she was the top she was the queen she was only 16 God how I loved Irene. I've been hanging about year in, year out Boozing up the daily routine And thinking of little Irene Oh, how I loved Irene She was the top. She was the queen. She was only 16. God, how I loved Irene. When we get up in the morning The rain will let up in the morning And the grass will be a darker shade of green For me and little Irene Oh, how I loved Irene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 İklim acil dünya acil durumu ilan ediyor hazırlayan ve sunan can tombi